فَالْغُلَمَاءُ وَرَفَتُ الْاَنْبِيَائِ Alimler, alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberlerin mirasına sahip olan insanlardır. Alimler peygamberlerin varisidir buyuruluyor. Bu söz kafin, yeterlidir. فِي مِدْحَةِ الْعُلَمَاءِ Alimlerin değer ve kıymetini anlatmakta, peki alimleri, alimleri övmekte şu sözün varlığı yeter. Bu söz dünyayı tartar. Bazı rivayetlerde hadis-i şerif olduğu söyleniyor, bazı rivayetlerde ise büyüklerden bazılarının sözü olduğu söyleniyor. Öyle veya böyle ama sözün ağırlığı, sözün ağırlığı alemin ne olduğunu gösteriyor. فَالْوُلَمَاءُ وَرَسَتُ الْاَنْبِيَىٰ Alimler peki peygamberlerin varisleridir, peygamberler mal, altın, gümüş, miras bırakmaz diye Peygamberimiz. E ne bırakır ilim irfan miras bırakır. Öyleyse o mirasın birinci derece sahipleri bunlardır. Bunlardır. Bunlardır. İmam Gazali rahimallahu Teala buyuruyor ki et kokmasın diye eti tuzlarlar. Et kokmasın diye eti tuzlarlar. Et kokmasın diye eti tuzlarlar. Peki o tuz eti kokmaktan ne yapar? Alıkor, engeller. Ve alim de alim de bir cemiyette bulunan bir alim de oğlum kokmasın diye Allah-u Teala'nın tuz gibi kokuşmayı önlemek için göndermiş olduğu mübarek bir nimettir diyor. Amma ve lakin tuz etin kokmasını önler. Eyvallah. Amma tuz da koktuysa o zaman ne olacak diyor. Yani hoca da peki bittiyse hoca da peki yani işi boşladıysa o zaman durum ne olacak? Ne olacak? Dün akşam istişare ettik vesaire denildik ki peki ve kararımız öyle oldu, başlayalım bu işlere. Ee, yani namlun ucunda biz varız, biz. Biz varız, biz. Biz varız. Ne namlusu ya hoca? Ne namlusu hiç. Başta Cenab-ı Celle Celal'in Resul-i Ekrem ve sellem, ne duruyorsunuz? Ha burada konuşmak kolay değil ha cemaat. Çok zor. Memrabbani eli e, elinde kılıç, dimdik duruyor burada, ha burada yani şuradan bir taviz versek, desek ki ''Ya işte burayı okumayalım, bu cemaatin çok nazlı cemaattir, şimdi kalkar birisi bir delilik yapar, beğenmez, bağırır, çağırır, ha burayı atlayın vesaire Yok cemaat, buna yetkimiz yok, buna yetkimiz yok, bu dinin peki sahibi selayeti başta Allah Celle Celaluhu, sonra Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem, sonra sahabe-i kiram ve men ve onların ardından gelenler, bu dinin sahibi onlar, Onların iskonto yapmadığı yerde bizim benim iskonto yapmaya yetkim yok kardeşim. Onun için yani büyükler ağır da konuşsa hoş geldi sefa geldi. Ayağımıza bir cam çivi bassa doktora gittiğimiz zaman adam çıkarıyor o cam çiviyi. Çıkarken canımız yanıyor. Doktora bir yumruk falan ha var mı? Bir tekme tokat var mı? Ne biçim yapıyorsun sen bu işi? Canımı yakıyorsun. Varın bölesinden. He? Yok. Oraya iş geldi mi, hiç sus pus, doktor bey ne yapalım, kolum kesilecekse, vücut kurtulacaksa kes doktor, istediğin gibi kes vesaire. Buraya geldik mi herkes horoz olacak. Yok, yok, öyle değil. Bizim kellevide uçururlar. Sen ne güne duruyorsun peki orada diye vesaire. Durup dururken kendimizi risk atmanın anlamı ne peki? He? Şimdi giderdik yatardık vesaire. Mecburum cemaat, mecburum cemaat, mecburum cemaat. Çünkü ben de koparsam toplum kokacak. Tuz koktu, et gitti. Hoca koktu, bitti. Toplum gitti. Ama, ama beni yalnız bırakma. Bak ben senin için ölüme gidiyorum, biliyor musun? Allah bir daha kara günleri göstermesin. Buraya adam vurmaya gelen önce hocayı vuruyor. Değil mi? Efendinin ciğer paresini vurdular. Sen bundan bir şey anlamıyor Allah. Önce ben gidiyorum ben